ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve bid'a ve ve En son dersimizde darl-ı meselesini anlatmıştık, okullar meselesini anlatmıştık. 2-3 üç ders, 3 ders sürmüştü takriben. Bugün inşallah Allah kısmet ederse Habeşi sana hicret meselesini anlatacağız. Tabi bu bizim anlattığımız olaylar arkadaşlar genel olarak hicretin 4. yılında, e, nübüvvetin 4. yılında gerçekleşen olaylar. Olay, zaman ilerledikçe, vakit geçtikçe müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına ciddi manada eziyetler yapmaya başladılar. Ve aynı şekilde artık bir grup için özellikle kimsesiz olan, ailesinin Mekke'de fazla yeri, mekanı olmayan insanlar bu grup için artık çekilmez hale gelmişti Mekke'de kalmak. Bir de ayrıyeten ileride de değineceğimiz gibi, yani sonuçlarda anlatacağımız gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u davete yeni bir üs olsun diye yani eğer Mekke'de Müslümanlara yönelik ciddi manada bir saldırı olursa Müslümanlar başka bir bölgede tekrar yayılsınlar diye daveti yapabilsinler diye Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesinden bir grup insana Habeşistan'a hicret etmeleri için izin verdi. Ki zaten bu dönemde Zümer suresi inmişti. Allah subhanehu ve teala burada hicret edebileceklerine işaret etmişti. Çok böyle e, gizli bir şekilde yani fazla açık olmayacak bir şekilde. Dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır ve Allah'ın arzı geniştir diye Allah subhane ve teala ne yapmıştı? Allah subhane ve teala Müslümanların dikkatini çekmişti. Sadece Mekke oturulacak, ikamet edilecek bir yer değil. Aynı zamanda Allah'ın arzı geniştir demişti. İşte burada Peygamber aleyhissalatu vesselam arkadaşlar sahabeden liderleri Hz. Osman olmak kaydıyla ve kızı Rukiye ile beraber 12 tane erkek sahabe 4 tane kadın sahabeye Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin Habeşistan'a orada adil olan bir kral vardır onun yanında zulme uğramazsınız diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesini buraya gönderdi tabi sahabe Habeşistan'a gittikleri zaman şimdiki gibi işte bize. Ondan sonra işte giriş için ikame ve oturum sorunu olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde ne yaptılar çok rahat bir şekilde ülkeye girdiler. Tabii Mekke'den çıktıkları zaman müşrikler olayın farkına vardılar. Bunlar deniz yolunu kullanarak işte İbn Kaim'in anlattığına göre iki tane farklı e, gemi iki tane gemiye bindiler e, ticaret gemisine Habeşistan'a ulaştılar. Müşrikler bunların peşinden geliyorlar tabii. Sahile ulaştıkları zaman Müslümanlar zaten sahiden yapmışlar sahili terk etmişler. Tabi Müslümanlar Habeşistan'a gittikten sonra bir yıl tamam Habeşistan'da kalmıyorlar. Yani bu arada ne yaptılar Habeşistan'da nasıl olaylar olduğu pek belli değil. Fakat Habeşistan'da emniyet içinde kaldıkları belli Aynı yılın içerisinde aynı yıl iki tane sahabeler tekrardan Habeşistan'dan Mekke'ye geri geliyorlar. Şimdi sahabeler Habeşistan'dan Mekke'ye neden geri döndü diye alimlerde iki tane görüş var. Birinci görüş arkadaşlar Diyorlar ki genel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin artık Mekke'de kuvvet kazandığı, artık müşriklerin onlara eziyet etmediğini duyuyorlar sahabe. Bu duyumu aldıktan sonra Habeşistan'dan geri dönüyorlar. E o zaman yani burada kalmamıza gerek yok Resulullah'ın yanına gidelim diye. Habeşistan'dan Mekke'ye geri dönüyorlar. Tabi geldikleri zaman daha Mekke'ye girmeden olayın yalan olduğunu anlıyorlar. Yine aynı putlar her tarafta. Yine aynı işte Müslümanlar eziyet görüyorlar köleler. Bunu görünce Sahabe olayın, yala, haberin yanlış, yalan olduğunu ne yapıyor? Anlıyor. Bir rivayette de arkadaşlar meşhur müşriklerin Müslümanlarla beraber secde etme kıssası var. Biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Kabe'nin yanına geliyor. Kabe'nin yanında Kur'an-ı Kerim'i sesli sesli okumaya başlıyor. Tabi e, Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam müşrikler daha önce Kur'an'ı dinlemiyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyorlardı? Bu Kur'an'ı dinlemeyin, insanlar da ondan alıkoyun. Alkış şalaraktan mesela kulaklarını tıkayaraktan Kur'an-ı Kerim'in sesine ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in sesinin kendilerine gelmesine engel oluyorlardı. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok ani bir hamleyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Nereye okuyor arkadaşlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Necm Suresini okuyor ve نجمe izaha va ma dalla sahibukum ve ma gawa Peygamber Aleyhissalatu Vesselam başlıyor Necm suresinden. Necm suresini başından okumaya. Tabi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Necm suresini okuduğu zaman müşrikler ilk defa baştan sona dinliyorlar ve Kur'an-ı Kerim'deki o tatlılığa, Kur'an-ı Kerim'deki o manalara, o belagat'a yenik düşüyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam surenin sonunda fescudulillahi ve ubudu deyince Allah'a secde ediniz, ona ibadet ediniz deyince hepsi kendine mani olamıyorlar. Hep beraber ne yapıyorlar? Hep beraber secdeye kapanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber. Tabi böyle olunca arkadaşlar, müşrikler peygamberle beraber secdeye kapandılar. Bu haber de ortalıkta yayılıyor. Rivayetlere göre Habeşistan'daki Müslümanlara da bu haber gidiyor. Müşrikler Kabe'de peygamberle beraber secde ettiler diye. Yani Müslüman oldular manasında. Şeyler de Müslümanlara geri dönüyorlar Habeşistan'dan. Tabi Habeşistan'dan gelince Müslümanlar arkadaşlar. Bakıyorlar ki olayın aslı yok, olayın aslı olmadığını görmeyince iki rivayet oldu. Sahabelerin dönüş sebebine dair olayın aslı olmadığını görünce kimisi geri Habeşistan'a dönüyor, kimisi Mekke birinin koruması altında giriyor. Yani biliyorsun onlarda bir kanun vardı. Bir insan birinin koruması altına aldığı zaman hiç kimse ona ne yapamazdı, hiç kimse ona eziyet edemezdi. Kimisi bazı insanların korumasına giriyor, kimisi de gizli bir şekilde ne yapıyor gizli bir şekilde mekeye giriyor kimsenin korunmasını almadan. Tabii müşrikler ne diyorlar bunun için arkadaşlar? Müşrikler diyorlar ki biz Muhammedle beraber secde etmemizin sebebi Muhammed Necm suresini okuduğu zaman dedi ki: ve inna Şimdi müşrikler bu son iki ayete ekleme yapıyorlar. Normalde peygamberimiz diyor. Siz Lat ve Uzay gördünüz mü diyor. Müşrikler ne ekliyorlar? TİLKEL GĞARANİKUL ULA Bunlar çok yüce olan ilahlardır. VE İNNE ŞEFAĞATEHUM LETURTECE Bunların şefaatleri de rica edilir, umulur diye. Böyle bir ne yapıyorlar? Böyle bir kısa ekliyorlar. Tabi VEL İYASU BİLLAH Tefsir kitaplarını açtığınız zaman çok ilginç rivayetlerle karşılaşıyorsunuz. Bazı İslam alimleri de Peygamber'in bunu söylediğini ikrar etmişler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bunun çıktığına ve Peygamber'in onlarla beraber secde ettiğine dair çok ilginç rivayetlerle de ne yapıyorsunuz? Karşılaşıyorsunuz. Yani normalde öyle ki başına dünyanın en sıhhatli senedi konulsa, silsile zehebiye konulsa, Bukhari'nin senedi konulsa, gene de insan buna baktığı zaman bunun yalan bir rivayet olduğunu ne yapar? Anlar. Eğer Allah peygamberini vahiy noktasında dahi koruyamıyorduysa, o zaman... Bu, bu dinin içerisinde birçok şey olabilir. Yani peygamber şimdi müsteşiklerin dediği gibi kendi kafasından konuşuyordu. Kızdığı zaman başka bir şey söylüyordu. İşte gün olduğu da başka bir şey söylüyordu gibisine. Ve la'yaz-ı billah maalesef tefsirlerde böyle rivayetlerde ne arkadaşlar? Böyle rivayetlerde var. Hatta bazı alimler ne diyorlar? Hatta bazı alimler diyor, demişler zamanında e, böyle bir kıssanın çok yollardan gelmesi kıssanın aslının olduğuna delildir diye. Kıssanın aslı zaten var. Yani kıssanın aslının olmasına bir problem yok. Ama problem Peygamberin ağzından bu sezatları olmamıştır, çıkmamıştır. Müşrikler o Kur'an-ı Kerim'deki o belagata, o Kur'an-ı Kerim'deki manaların yüceliğine dayanamayınca kendilerini kaybetmişler. Peygamber fesudu lillahi ve abudu deyince, Allah'a secde edin, ona ibadet edin deyince, surenin sonunda. Müşrikler de Peygamberle, çünkü Peygamber secde yapıyor, onlar da o dehşetle ne yapıyorlar? Onlar da o dehşetle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'la beraber secde yapıyorlar. Tabii Müslümanlar Mekke'ye Mekke gelenler Mekke'ye tekrardan ne yapıyorlar? Geri giriyorlar. Tabi artık müşriklerin bunlara karşı neyi değişiyor arkadaşlar? Müşriklerin bu Müslümanlara karşı muamelesi tamamen değişiyor. Çünkü bunlar demek ki bunların gözü açıldı. Artık bunlar sıkıştıkları zaman kaçacakları yeri ne yapıyorlar? Kaçacakları yeri biliyorlar diye. Bunların üzerinde hem gözetlemeyi çok şiddetli tutuyorlar hem de sahabenin üzerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Sahabenin üzerinde ciddi bir işkenceye tekrardan başlıyorlar. İşte burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrardan sahabeden bir grup insana hatta Mekke'de bulunan sayıdan daha fazla bir sayıya hicret etmeleri için ne yapıyor? Hicret etmeleri için izin veriyor. Tekrardan Habeşistan'a gitmeleri için izin veriyor. Tabi e, sahabe bu defa gittiği zaman yine 12 kişi veyahut da öyle az bir sayı gitmiyor. Erkekler 83 kişi olarak şeyden çıkıyorlar. Mekke'den çıkıyorlar. Tabi bazı alimler 82 diyenler de var. Çünkü Ammar işlerinde var mıydı yok muydu diye belli değil. Çok da önemli değil zaten sayılar. Bir de arkadaşlar 19 veya 18 tane kadın ne yapıyor? Beraber çıkıyorlar. Yani takriben 100 tane insan Mekke'den ne yapıyorlar? Çok gizli bir şekilde Mekke'den çıkarak tekrardan Habeşistan'a gidiyorlar. Tabii bu defa sayı çok büyük olunca yani müşriklerin korkusu ne? Müşrikler diyorlar bunlar gidip Habeşistanları kışkırtıp kendi dinlerine sokup Mekke'ye saldırabilirler. Yani Habeşistanlarla beraber Çünkü Habeşistan güçlü bir devlet. Onlarla beraber birleşip gelip Mekke'ye ne yapabilirler? Onlar ehli kitap, bunlar ehli kitap. Aralarında bir bağlaşma ne olabilir? Bir uzlaşma olursa Mekke'ye geri gelirler diye. Hemen ne yapıyorlar? Amr i̇bn az As, Mekke'nin en zeki, en diplomatik adamlarından birini. Ve Amr ibn Rabia, aynı şekilde yine Mekke'nin dış diplomatisiyle uğraşan bir adamı seçiyorlar. Kimin yanına gönderiyorlar? Necaş'in yanına gönderiyorlar. Tabi bunlar Müslümanların peşinden Habeşistan'a geliyorlar. Ee, Habeşistan'a çok ciddi hediyelerle geliyorlar. Yani büyük hediyelerle geliyorlar. Amr İbni Az çok zeki bir adam. Önce diyor Necaşi ile görüşmeden önce kiminle görüşelim? Önce diyor din adamlarıyla bir görüşelim. Necashi'nin etrafındaki papazlar yani bugünkü belamlar, müftüler önce bir diyor diyanetçilerle bir görüşelim. Yani bir diyanet memurlarının yanına bir gidelim diyor önce. Önce diyanet memurlarının yanına gidiyor. Bunlara ne yapıyor? Bunlara hediyelerini takdim ediyor diyor ki bunlara bizi kralla yapın kralla görüştürün diye şimdi bir Amr İbni As'ın görüşme talep etmesi var bir de kimin var arkadaşa, kralın yanındaki insanların kraldan birilerini görüşme talebini iletmesi var daha farklı bir durum tabi Amr İbni As kralın yanına çıkıyor Necaşiye diyor ki ey kral diyor ee, daha önce de Amr İbni As'ın Necaşi ile tanışıklığı var Mekke'nin işlerini yürüttüğü için gelmiş görüşmüş bu diyor kavim kendi babalarının dininden çıktılar senin dinine de girmediler. Öyle mi? Babalarının dininden çıktılar. Senin dinine de girmediler. Yepyeni bir din getirdiler bunlar diyor. Ve kavimleri diyor en şerefli insanları sana gönderdi. En güzel hediyelerle beraber. Bunları ne yapasın? Bunları geri döndürersin. Biz bunları ne yapalım? Biz bunları tedip edelim. edeplendirelim diye Necashiden talepte bulunuyor. Şimdi Neca, e, Amr İbni As'ın zekiliğine bakın arkadaşlar. Babalarının dininden çıktılar. Senin dinine de girmediler. Yani yeryüzünde bir senin dinin hak ve bizim dinimiz hak. Yani Necaşi'ye kelime oyunu yapıyor kendince. Ne olacak şimdi? Ee, kendi kafalarından bir din getirdiler. O zaman sen bunları bize teslim et. Biz bunları götürelim. Tabi Necaşi peygamberimizin dediği gibi adil bir insan. Necaşi diyor ki böyle olmaz diyor. Önce diyor onlar da bir gelsin buraya. Onlar geldikten sonra onlarla da konuşalım. Ondan sonra duruma bakalım diyor. Haber gönderiyor. Müslümanlar Cafer ibn-i Ebi Talib. Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası oğlunu kendilerine sözcü seçiyorlar ve Necaş'ın yanına geliyorlar. Tabi Necaş'ın yanına geldikleri zaman arkadaşlar Necaş'ı soruyor. Diyor sizin bu getirdiğiniz din nedir? O da diyor ki ey kral diyor biz cahiliyet içerisindeydik ve biz putlara tapardık diyor. Biz fuhuş yapar insanların malına arzına hiçbir şekilde ne yapmadık dikkat etmezdik. Kendi aramızda soygunlar yapar. Böyle Mekke'nin içerisinde bulunduğu ilk derste anlattığımız cahiliyet toplumunun özelliklerini hepsini tek tek sayıyor. Ve bu peygamber bize geldi diyor bize sadece Allah'a ibadet etmeyi Şirkten uzak durmayı, putların ibadetini bırakmayı, doğruluğu aynı i Ebu Sufyan'ın söylediklerini söylüyor. Doğruluğu, namazı, akraba bağını gözetmeyi. Öyle değil mi? İnsanların malına, canına ee, saldırıyı bırakmayı bize ne yaptı? Bize emretti ve biz de onun dediklerini yaptık diyor. Şey, ee, Hazreti Cafer. Şey diyor ki Necaşi, peki diyor size getirdiği bu kitaptan bildiğin bir şey var mıdır? Bana oku. O da Meryem suresini okuyor. Amr-i az akıllı, Hazreti Cafer ondan daha akıllı. Ne yapıyor o da? O da Meryem suresini okuyor. İşte Meryem suresine başlıyor okumaya. Tabi Meryem suresinin ilk, ilk sayfasında Hazreti Zekeriya'dan bahsediliyor. İkinci sayfadan sonra artık ne oluyor arkadaşlar? Ee, bahsettiği konu Hazreti Meryem'e giriyor. Vezkur Kitabı kitab Meryem'e diye başlıyor. Artık Meryem'i de zikret diye Allah subhanahu ve peygamberimize diyor. O da okuyor. Tabi Hazreti Meryem'in kıssası normalde biz okuduğumuz zaman insanı gerçekten duygulandıran bir kıssa. Yani özellikle o Hz. Meryem'in işte ya qabla ve Yani keşke ölseydim unutulan bir şey olsaydım diye o çaresizliği Allah'ın ona seslenişi, Allah'ın ona Cebrail'i gönderişi Cebrail'den Allah'a sığınışı zaten biz okuduğumuz zaman duygulanıyoruz e şimdi Hristiyan olduğunu iddia eden Hz. Meryem'e, Hz. İsa'ya daha aşırı saygısı olan bir insanın kıssayı duyduğu zaman bir de o Kur'an'ın belagatıyla o Kur'an Arapçasıyla duyduğu zaman Necaş'i de Yanındaki papazlar da din adamları da hepsi ne yapıyorlar arkadaşlar? Hepsi ağlamaya başlıyorlar. Ve orada şey diyor ki Necaşi, İsa'nın getirdiği ile Muhammed'in getirdiğinin kaynağı birdir. Aynı lambadan çıkıyorlar diye bir tabir kullanıyor. Yani kaynağı birdir. Çıkış yerleri nedir? Çıkış yerleri birdir diyor. Gidin diyor, siz benim topraklarımda eman içinde yaşayacaksınız. Kim size söverse ceza görecektir diyor. Men sebbekum gurim kimse söverse kimse eziyet ederse mutlaka ne da, cezalandırılacaktır diyor. Tabi bu rivayeti kim naklediyor arkadaşlar? İmam Ahmed İbni Hüzeyme ve İbn Hişam Ümmü Seleme'den naklediyorlar. Ümmü Seleme diyor ki vallahi Amr İbni As çok kötü oldu. Yani öyle deyince yani yüzü değişti diye. Tabi Amr İbni As dönüyor diyor ki ben yarın öyle bir şey yapacağım ki kesin bunları bu defa kovacak. Arkadaşlar diyor ki beraber gelen Amr İbni Rabia böyle yapma diyor. Onlar ne de olsa bizim akrabalarımızdır diyor. Yani ne de olsa bizim akrabalarımızı bırakalım gidelim diyor. Yok diyor. Tecari geliyor Necaş'ın yanına. Sen diyor bir de bunları çağır. Bunlar İsa hakkında ne diyorlar? Şimdi Amr meseleyi biliyor. Hristiyanlar ise işte Allah'ın oğludur. Diplomatik adam olduğu için e, piyasayı iyi tanıyor yani. İşte milletle konuşuyor e, İsa hakkında. Muhammed yeni getirdiği Kur'an'da farklı farklı şeyler söylüyor diye. Çağır diyor bak İsa hakkında çok farklı şeyler söylüyorlar diyor. Tabi Necaş'ı çağırıyor tekrardan. Yine Hazreti Cafer geliyor. Necaş'ın yanına. Da Müslümanlar biraz korkuyorlar. Herhalde biri çıkaracak diye memleketten. Geliyorlar diyor İsa hakkında ne, ne söylüyorsunuz diye. Şeyde diyor ki Hazreti Cafer biz diyor peygamberimizin İsa hakkında söylediğini söyleriz. Ne söylüyorsunuz diyor. İsa diyor Allah'ın ruhudur kelimesidir. Allah onu Hazreti Meryem'e iffetli ve kız olan Hazreti Meryem'e yapmıştır? Hazreti Meryem'e bırakmıştır. Onun rahmine bırakmıştır diye Böyle söyleyince Hazreti Cafer tabi şeyler mırıldanmaya başlıyorlar. Mırıldanmaya başlıyorlar papazlar çünkü papazların yanında İsa ne? İsa Allah'ın oğlu. Böyle söyleyince e, hakkı da biliyor onlar da hakkı da biliyorlar. Tabi şeyde diyor ki yerden bir çöp alıyor Necaşi. Çöpü aldıktan sonra diyor ki vallahi diyor sizin anlattığınızla İsa bu kadar bile farklı değildir. Yani arada bu kadar bile farklıdır. Yani İsa Allah'ın neyidir? Elçisidir ve İsa Allah'ın kuludur. Allah'ın oğlu değildir diye daha sonra da Amr ibn Asa diyor, bunların hediyelerini de bunlara geri verin diyor. Anlıyor yani bunların hile yaptığını. Bunların hediyelerini de bunlara geri verin diyor. Allah bana bu mülkü verirken benden rüşvet almadı ki diyor, ben mülkümde devam etmek için insanlardan rüşvet alayım diyor. Ve hediyelerini de geri veriyorlar. Bunları ne yapıyorlar? Bunları kovuyorlar. Şimdi buraya kadar kısanın mağruf olan kısmı arkadaşlar. Bundan sonra ekstra ziyadeler var. Kısaya eklenmez ziyadeler var. Bunlar ne? Tabii bunların senetleri problem değil. Birincisi Necaşi'nin Müslüman olduğunu bunlara bildirmesi ve kavminden bir grup çıkıyor işte. Diyorlar ki sen e, şey oldun, sen dinden ayrıldın diyorlar. Necaşi de çıkıyor onların önüne. Diyor ki siz ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Diyorlar sen İsa'nın dininden ayrılmışsın. Çünkü sen İsa Allah'ın kulu demişsin. Sen İsa Allah'ın oğlu demiyorsun. Necaşi diyor ki sizin işinize krallığa benden daha layık olan var mı? Yok. Benim dönemimde siz adaletsizlik gördünüz mü? diyor Onlar da yok diyorlar. Peki İsa kimdir diyor? Allah'ın oğludur diyorlar. Necaşi de Çıkmadan önce abasının altına La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazmış. Altına da işte İsa Allah'ın elçisidir ve kuludur diye yazmış. Elini koyuyor abasının üzerine rivayete göre. Diyor ki İsa bundan başka bir şey değildir. Ya yani şimdi İsa bundan başka bir şey değildir deyince onlar şey zannediyorlar. Hani Necaşi bizim söylediğimizi taptık ediyor. Yani İsa Allah'ın oğlu başka bir şey değildir. Ama Necaşi neyi kastediyor arkadaşlar? Elini buraya koyuyor. Diyor ki İsa bundan başka bir şey değildir. Tabi kıssa İbn-i var. Ee, senedine dediğimiz gibi bazı alimler ne diyorlar? Bazı alimler zayıf diyorlar bu kıssanın senedine. Ve meşhur da kıssası da senedi de meşhur bir senet değil. İkincisi gene işte sahabe diyor biz e, Necaşi ile diyor biri savaştı diyor. Biz Necaşi için dua ettik. İşte Allah'ım o, o e, kazansın diye. Ve Zübeyir İbn-i Avam'ı gönderdik onun haberlerini bize getirsin diye. Zübeyir diyor onun haberini getirdiği zaman yani zafer kazandığına dair biz ne yaptık? Biz çok sevindik diye. Bir de böyle iki tane farklı kitaplarda ne var? İki tane farklı kitaplarda rivayet var. Dediğimiz gibi senedi problemli. Yalnız dersin sonunda bahsedeceğim gibi bunun üzerine bazıları kendilerince istidlal yaptıkları için zikrettim. Ondan sonra da inşallah anlatacağız. Bu arkadaşlar sahabenin neyi? Sahabenin ee, Habeşistan'a özet olarak hicreti. Ve sahabe ne zaman döndü Habeşistan'a hicretten arkadaşlar? Yani en bazısı daha erken döndüler rivayetlere göre Abdullah İbni Mesud gibi. Bazısı ise ta Hayber'de döndüler. Peygamber haber gönderdi gelin artık dedi. Ta Hayber'de döndüler. Hatta rivayeti biliyorsunuz. Resulullah Cafer'i görüyor. Sana mı sevineyim Hayber'in zaferine mi sevineyim diye. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Sevincini bu şekilde dile getiriyor. O zaman sahabe ne yaptı arkadaşlar? Genel olarak genel sahabe ta Hayber'e kadar yani Peygamber Medine'ye geldi devlet kurdu Bedir, Uhud Hendek gelmediler. Ta ne zaman geldiler? Hayber savaşından sonra geri döndüler. Bu arada, Sahabe Haberşistan'da, Necaşin'in ülkesinde gayet böyle şey, emniyet içerisinde dinlerini yaşadılar. Ve aynı şekilde insanlar bu dinini olmuş oldu, başka yerlerde de duymuş oldu. Yani davetlerini başka yerlere de duyurdular. Şimdi kıssayı genel olarak ele alırsak arkadaşlar, yani sahabenin hicret olayını, müşriklerini yaptıklarını, birincisi insan sıkıştığı zaman, insan darda kaldığı zaman, bir yerde dinini izhar edemiyorsa, ne de hicret veyahut da davet amaçlı, Hicret nedir? Hicret meşhurdur. Bu hem Allah Subhanehu ve Teren'in Zümer suresinde ise işte, e, Erdullahi Vasi'a demesiyle, Allah'ın yeryüzü geniştir demesiyle hem hicret, etmeye, hicret etmeyi kuran içerisinde insanlara emretmesiyle hem Bedir'de ölen, hicret etmeyip de öldürülenleri kınamasıyla hem de ayrıca hicret edenlerin Allah yolunda büyük şeyler bulacağını, büyük işte ganimetler bulacağını, ölürlerse de ecirlerinin Allah'ın üzerine olacağını bildirerekten Allah Subhanahu ve Teala hicretin meşru olduğunu ne yapıyor? Hicretin meşru olduğunu bildiriyor. Ve peygamber de ne diyor? Laten kati'ul hicretu hatta tanqati'at tûba ve la tanqati'u hatta hatta tetlu'a'ş-şemsu min magribiha. Hicret ne değildir arkadaşlar? Güneş doğ- gün hicret tövbe kabul olmayana kadar geçerlidir. Yani tövbe kapısı kapanana kadar. Tövbe kapısı da ne zamana kadar açıktır? Güneş batıdan doğana kadar tövbe kapısı açıktır. Yani kıyamete kadar hicret nedir? Hicret geçerlidir. Tabi hicretin çok büyük akşamları var. Hicret hükümleri var, hicretin şartları var, hicretin şekilleri var. Bunları burada değil de inşallah nerede anlatacağız? Peygamber aleyhissalatü vesselamın büyük hicretinde. Çünkü orasının daha uygun olacağından dolayı asıl hicret bilinen mağruf hicret. Hem de tarih başlangıcı olduğundan dolayı hicret meselesini ne yapacağız? Hicret meselesini orada anlatacağız. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar bu kısaya baktığımız zaman? Allah Subhanahu ve teala teslimiyetin insana açmış olduğu kapıları görüyoruz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir grup insana diyor ki ne yapın bakın buradan para yok hiçbir şey yok mal yok mülk yok kimisi kadınını yanına alıyor kimisi kadınını yanına almıyor hiç bilmedikleri bir memlekete Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor hicret edin öyle değil mi? Bizim zamanımız olsa mantık kurallarıyla olaya yaklaştığımız zaman bu kadar da olmaz sözünü söylememiz lazım. Yani bu kadar da değil sen yerinde rahat rahat otur arkadaş falan kessen Habeşistan'a git falan kessen Medine'ye git diye biz bu kadar da olmaz deriz ama sahabe her zaman olduğu gibi ne diyorlar? Mantık kurallarıyla olaya yaklaşmayıp Allah'ın emrine İslamiyetleri gereği teslim oluyorlar. Semi'na ve ta'na diyorlar ve Allah Subhanahu ve Teala onlara açtığı nerede bakın arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala onlara açmış olduğu kapılara bakın. Zaten Allah Subhanahu ve Teala ne diyordu? "Men Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış kapısı açacaktır. Allah'tan korkmanın en belirgin özelliği neydi arkadaşlar? Takvayı alimler nasıl tanımlıyorlardı? Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden, ne yapak, nehyettiklerinden uzak durmak, bazı alimler bile şüpheli meselelerden kaçınmayı ekliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de takvaya baktığımızda emirlere uyup nehylerden kaçmak. Allah onlara bu emri yaptığı zaman veya Resulü onlara bunu söylediği zaman hiçbir şekilde itiraz etmeden, mantık kurallarını kullanmadan ne yaptılar arkada çıktılar ve Allah subhanahu aleyhi sellem, hiç bilinmeyen bir insanın kalbini onlara yumuşattı. Yeryüzünü ne yaptı? Yeryüzünü kendi bölgesini sahabeye açtı ve müşrikleri de zelil kıldı tekrardan ne yaptı Allah subhanahu aleyhi sellem, geri döndürdü. Bu ne o arkadaşlar? Bu sahabenin hicretiyle ilgili. İkinci üç noktamız arkadaşlar burada. Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız ne diyor? Gidin diyor. Falan yerde adil bir kral vardır. O krala gidin onun yanında siz durum görmezsiniz. Şimdi normal şartlarda maalesef bazı akide de bugün yani akideyi tam anlamayan kardeşler özellikle. Yani bazı sözler vardır. Zahiri sanki vera ve verayı gerektiriyor. Yani sanki nasıl olur bir müşriye peygamberimiz adil mi dedi gibisine böyle bir soru akla geliyor. Bazıları ne yapıyorlar mesela bu tür bir imam mesela diyelim kutbede falan reisin bize çok faydası oldu. Mesela bize çok büyük yardımları oldu. Veyahut işte gerçekten o çok iyilik sever bir insandır demesini Bunu müşriklik olarak algılıyorlar Neden dolayı? Çünkü diyorlar arkadaş Bu ne yaptı? Bir müşriği övdü Müşriği övmek de nedir? Müşriği övmek de billah, küfürdür diyorlar Mesele böyle değil arkadaşlar Peygamberimiz ne diyor? Feşhedu lil muhsini ennehu muhsinun Veşhedu lil musii ennehu musiiun Kötü olanın kötü olduğuna iyi olanın iyi olduğuna ne yapınız? Şehadet ediniz Bu sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki uygulaması değildir yani Peygamber Bedir'den sonra mesela ne diyor Peygamber Eğer diyor Mut'im İbni Adi hay olsaydı yani diri olsaydı o da bir müşriktir ve bu kafirler hakkında benimle konuşsaydı ben ne yapardım? Ben diyor bu necis olan müşrikleri bu leşleri onun için serbest bırakırdım diyor. Neden? Çünkü Mut'im İbni Adi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten döndüğü zaman onu kendi koruması altına almıştır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştır? Ay. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a yardım etmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar, mesela sahabeden i̇bn Velid i̇bn Muğire'nin ne yapıyor? Velid i̇bn Muğire'nin koruması altına gidiyor. Öyle değil mi? Velid i̇bn Muğire'nin koruması altındayken, Velid i̇bn Muğire'ye geliyor diyor ki artık ben senin korumandan çıkacağım. Niye diyor? Habeşistan hicretinden sonra oluyor bu olay. Çünkü diyor ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın korumasına girmek istiyorum. Velidi bin Muğire diyor ki bak böyle yapma. Çok eziyet görürsün diyor. Yok diyor ben çıkacağım senin e, koruman altından. Diyor o zaman git kahben yanında Nasıl ben seni kendi himayeme aldımsa sen de beni himayemden çıktığını insanlara ne yap insanlara bildir diyor. İbn Maz geliyor kaben yanına. Diyor ki ben Velidi bin Muğire'nin himayesinden çıktım ve vallahi inni la vecettuhu Ben onu kendi sözüne sadık olan vefalı bir insan buldum diyor. Ve vermiş olduğu korumaya da sadık olan bir insan gördüm diye ne yapıyor söylüyor. Demek ki bu sözler arkadaşlar insanın imanına ters olan sözler değilmiş. Yani insanın, yalnız şurada şu fark var. Yani bir, bir müşriyi şirkinden dolayı övmek var. Bir de bir müşriğin insaniyetinde olan bazı güzel noktalarını yapmak? Zikretmek var. İkisi arasında ne var? İkisi arasında çok fark var. Yani mesela bir örnek vereyim anlayın Bir, falan kral çok güzel bir demokrattır. Demek var. Yani demokrasisini övmek var. Adamın uyguladığı demokrasiyi övmek var. Bir de falan Yönetici gerçekten adildir. Müslümanlara faydalıdır. Müslümanlara faydalı olmuştur. Onun döneminde ne olmuştur? Onun döneminde Müslümanlara ciddi manada mesela eziyetler edilirken o geldikten sonra Müslümanlar eziyet görmemiştir. Yani mesela daha güncelleştireyim olayı. Ben şimdi diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın zamanında, Tayyip Erdoğan bir müşriktir. Ama Tayyip Erdoğan'ın zamanında Türkiye'de Müslümanlar biraz rahatlamışlardır. Yani artık kitaplar daha rahat basılmaya başlamıştır. Artık biraz daha ahlak belirtileri ortaya çıkmıştır. Devletin ekonomisi düzenince suç oranı biraz daha azalmıştır. Bu demek değildir ki Tayyip Erdoğan iyi bir insandır. Tayyip Erdoğan yeryüzünde fesadın başıdır. Allah'ın şirk dediği amelleri işleyen bir insandır. Ama bu mesela Müslümanlara sunmuş olduğu işte dernek veyahut işte camilerdeki bu yaz derslerini Müslümanlar ne yapıyorlar? Kullanıyorlar mesela. Bunun döneminde gerçekleşen bu olaylar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu adam gerçekten güzel icraatlar yapmıştır. Yani faydalı Müslümanlara bazı faydasız dokunan ameller yapmıştır benim bunu zikrediyor olmam bu adamın çok iyi bir insan olduğu demek değildir veya benim onu sevdiğim manasına hiçbir şekilde ne olmaz gelmez çünkü bu insan Amerika'da ile birleşik benim kardeşlerimi Amerika'ya teslim etmiştir bu insan Allah'ın en büyük şirk dediği şirki işleyip yeryüzünde fesat çıkarıyor kafirleri dostlara. bu insan Allah'ın helallerini haram haramlarını helal kılıyor bu sistemi meşru gösteriyor bu ayrı bir olay bu saymış olduğumuz mesele ne bu saymış olduğumuz mesele çok ayrı bir olay peygamberimizin amcasıyla olan tutumuna bakınız neden? Çünkü her müşrik aynı mesabede değildir. Yani bir müşrik vardır bize zarar vermez. Öyle değil mi? Bizi yurtlarımızdan çıkarmaz. Bizim buna güzel davranmamız, güzel şeyler söylememiz ne değildir? Akidemize ters değildir. Akideye ters olan nokta nedir arkadaşlar? Akideye ters olan nokta bizim müşrikleri şiitlerinden dolayı övmemizdir. Mesela işte diyelim ne diyelim? Bir, diyelim Ebu Talib'i düşünün. Ya yani Peygamberimiz ona işte amcacığım sen çok iyisin. Gel Müslüman ol ben senin için hayır istiyorum. Demesi ayrı. Bir de düşünün böyle bir söz söylenebilir mi yani? Ya senin dinin de aslında doğrudur, sen iyi düşünen bir insansın, ufkun geniş diye söylenildiğini düşünün. Arada ne var arkadaşlar? Arada çok büyük bir fark var. Yani bu noktayı ne yapalım? Bu noktayı ayıralım. Maalesef özellikle bazı kitaplar Türkiye'de tercüme edildikten sonra, bazı insanlar bu kitapları okuduktan sonra tam kurallarıyla olayı anlamadıklarından dolayı çok rahat bir insana ne diyebiliyorlar? Çok rahat bir insana hatta mesela bunu ne için özellikle dikkat çektim? Adam mesela bazısı şu anda çok büyük İslam dünyasında tanınmış alimlerin bazı işte biri hakkında yok o çok iyiydi bize yardımı dokundu diye illaki buna kafir dememiz lazım gibi bir görüş ne var insanların arasında var böyle değildir. Yani bu adam bunu şirkini mi övmüştür? Şirkini övmek adamın ayrı bir noktadır. Adamın insani yönünden veya Müslümanlara yapmış olduğu iyilikleri övmek, zikretmek nedir? Bu ayrı bir olaydır. Gördüğünüz gibi peygamber de sahabesi de ne yapmıştır? Sahabesi de bunu kullanmıştır. Ve bu hiçbir şekilde ne değildir arkadaşlar? Dostluk-düşmanlık mefhumuna, dostluk-düşmanlık anlayışına hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde ters değildir. Bu olayı yapmak lazım? Bu olayı bu şekilde anlamak lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar olaya e, baktığımız zaman, Habeşistan'a hicret meselesine baktığımız zaman Müslümanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Müslümanlardan önce müşrikler ne yapıyorlar? İki kişiyi hemen seçip hediyelerle kime gönderiyorlar? Necaşi'ye gönderiyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da bize gösteriyor ki şirk ve tevhid var olduğu müddetçe böyle ki biz onların topraklarını terk edelim. Şimdi normalde müşriklerin derdi neydi arkadaşlar? Normalde görünen dertleri. Siz bizim babalarımıza hakaret ediyorsunuz. Siz bizim ilahlarımıza sövüyorsunuz. Siz bizim akıllarımıza kıtlıyorsunuz. Görünen dertleri buydu. Fakat neden Müslümanlar Mekke'den çıktıktan sonra tekrardan Müslümanların peşine düştüler? Aslında müşriklerin meselesi bu değil arkadaşlar. Bu sözler onları ilgilendirmiyor. Şirkle tevhid arasındaki mesele itikat meselesidir. Şirk ehli çok iyi biliyor ki tevhid yeryüzünde var olduğu müddetçe eğer hakiki tevhidse peygamberimizin anlattığından anlamışlardı ki bu tevhid bunlara yaşam hakkı tanımayacak. Yani ya bu İslam'a burunları sürte sürte girecekler, bu tevhidi kabul edecekler veyahut da onlara yaşama hakkı nedir? Yaşama hakkı yoktur. Neden? Çünkü bizim gözümüzde müşrik olan bir insan ister İslam'a girsin zarar versin Müslümanlara ister Müslümanlara zarar vermesin. Şirk akidesi başlı başına necis bir akidedir. Şirk akidesi başlı başına yeryüzünde nedir? Yeryüzünde fesat akidesidir. Bizim tevhid akidesinde böyledir. Bunu bildiklerinden dolayı mallarıyla, hediyeleriyle ne yaptılar? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabesinin ardından adam gönderdiler. Allah Enfal suresinde ne diyordu? İnnellezîne keferû yunfikûne amwâlehüm liyasuddu an sabîlillâh. Fesinfikûnehâ thumma tekûne alayhim hafratan thumma yughlabûn vellezîne keferû ilâ cehenneme yuḥşarûn. Müşrikler Allah'ın dininden alıkoymak için insanları mallarını ne yaparlar? Mallarını sarf ederler. Ama diyor Allah yani onlar o malları sarf edecekler fakat o onlara zarar olarak geri dönecek ve sonra onlar yani mağlup olup cehennemen olacaklar, cehenneme sürüleceklerdir diye Müslümanlar ne yapıyor? Müslümanlara teselli veriyor. Yani onların mallarının oluşu, onların imkanlarının oluşu istedikleri yerde istedikleri ülkeyle görüşüp size zarar veriyor olabilmeleri sizi ürkütmesin. Bunlar sadece Allah'ın dininden nedir? Alıkoymak içindir. Bilin ki sonunda ne olacaklardır? O mallar onlara zarar olarak geri dönecektir. Necaşi'de olduğu gibi Necaşi Müslüman oldu. O mallar onlara zarar olarak geri dönecektir. Ve bu insanlar ne yapacaklardır? Mağlup olacak ve cehenneme sürükleneceklerdir diye. Allah bu şekilde onların gücünü, kuvvetini, kendi kuvvetinin, kendi tedbirinin, kendi kaderinin yanında yerle bir etmiş oluyor. Tabi burada yine güzel bir nokta var arkadaşlar dikkatimizi çeken, amrebini asın din adamlarının yanına gitmesi, öyle değil mi? Amrebini asın kara kafalların yanına gitmesi, amrebini asın diyanet hocalarının yanına gitmesi, amrebini asın önce papazların yanına gitmesi, neden? Abdullah ibn Mubare'in dediği gibi arkadaşlar, hel afse'de dini illa ve ahbarusu in va ruhbanuha. Bu dini fesada uğratanlar kimlerdir? Melikler, ruhbanlar, bir de illa melûhî ahbar ve ibadet dini zanneden nedir? Rahipler bu dini iktisat etmişlerdir. Her sistemin arkadaşlar halkı büyülediği daha önce bunu anlatmıştık. Asabiyet kıssasında bunu anlatmıştık. Halkı büyülediği sihir yaptığı bir müessesesi vardır. Son dönemlerde bu müessese nedir arkadaşlar? Genelde bu işin farkına vardıkları için din müessesesidir. Öyle değil mi? Yani Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplara bakın. Atatürk'ün dine hücumuna bakın bir günde bir mahkemede yarım saat içinde elli tane alimin idamını veren bir adam Diyanet Müessesesi'ne karışmıyor. Diyanet Müessesesi'ni ne yapıyor? Diyanet Müessesesi'ni ayakta tutuyor. Neden dolayı? Dini sevdiğinden dolayı mı? Dini sevseydi bu kadar alimi öldürmezdi. Osmanlı'yla irtibatı kalan hiçbir alim yok ki yani Mustafa Sabri Efendi'yi biliyorsunuz adama dünya idare ettiler. Kaçtı geldi buraya. Hepsini öldürdüler. Neden? Çünkü hilafeti geri getirebilirler. İnsanlara hilafeti anlatabilirler diye fakat Diyanet Kurumu'nu yaptılar? Diyanet Kurumu'nu olduğu gibi serbest bıraktılar. Diyanet Kurumu'nu serbest bıraktıkları zaman Diyanet Kurumu'nun başına kimi getirdiler? Ataları Firavun'un metodu olan, bütün derdi para olan insanları getirdiler Diyanet Kurumu'na yerleştirdiler. Ve bu insanlar da sistemin istediği din anlayışını insanlara sunmuş oldu. Peki bununla ne yapmak istiyorlar arkadaşlar? Bununla halkın gözünde kendilerine din kisveti veriyorlar. Yani bizim Diyanet kurumumuz var. Bizim camilerimiz var. Öyle değil mi? Bu camilerde Allah-u Ekber diye bir de ezan okutturuyoruz diye. Günde beş defa Allah-u Ekber, Ekber diyen adam aynı zamanda 550 tane yedi tane milletvekiliyle Allah'a şirk koşuyorsa bu adamın Allah-u Ekber demesinin Allah'ın yanında hiçbir değeri nedir yoktur. Camilerde beş vakit namaz kılınıyor da insanlar bu namazda günde on yedi defa iyyâken a'budu ve iyyâken esta'inde yalan konuşuyorlarsa Allah için bunun hiçbir faydası yoktur. Sadece sana ibadet ederiz deyip de kabirlere, ondan sonra tekkelere, parlamentoya ve ibadetin bütün mefhumunu Allah'tan başkasına çeviriyorlarsa Allah'ın yanında bu din mefhumu değildir. Allah'ın yanında bu namazın neyi yoktur? Allah'ın Allah yanında bu namazın hiçbir anlamı yoktur. Müşrikler de Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama bu ibadet onları Allah katında ne yapmadı? Tevhid üzerine olmadıkları için onları Allah katında kurtarmadı. İşte Amr İbni az bu sihir kurumuna gidiyor. Aslında diyanet kurumu. Neden diyanet diyoruz? Bugün diyanet diye dolayı. Bu diyanet kurumu ne arkadaşlar? Sihir kurumu. Bunların yanına gidiyor ve bunlar nerede? Bunlar Melik'le konuşmaya çalışıyorlar. Ve burada arkadaşlar Müslümanların gerçekten neyini görüyoruz? Müslümanlardan Hazreti Cahmi önce Müslümanların bir kişi üzerine toplamalarını görüyoruz. Yani sözcüleri kim? Sözcüleri bir insan. Konuşan sadece Cahver İbni Ebtalip. Güzel konuşmayı bilen. Mekke toplumunda Ebu Talib'in çocuklarından belli yeri mekanı var. Öyle değil mi? Ve Peygamberimizin en yakınlarından en çok Peygamberden vahiy almış olan ilim yönünden en önde olan insanı ne yapıyorlar? İnsanı takdim ediyorlar. O tek başına konuşuyor. Ve bunun faydasını da görüyorsunuz. Bir oradan bir buradan kafadan ses çıkmadığından dolayı Necaşi ile çok güzel anlaşıyorlar. Necaşi meramını çok güzel anlatıyor. Hazreti Cafer meramını anlatıyor. Biz Müslümanların mesela bugün bu konuda en büyük problemi arkadaşlar. Bir yerde bir konu konuşulduğu zaman yani bir kişi konuşup da karşıdakinin şüphelerini gidermek yerine biri oradan konuşuyor, biri oradan bir şüphe atıyor ortaya, biri buradan cevap vermeye çalışıyor, biri buradan cevap vermeye çalışıyor. Ne olmuş oluyor? Ortalık karışıyor ve hiçbir zaman ben çok lastadım bu tür ortamlara. Hiçbir fayda olmadan çıkılıyor. Aslında ortaya sunulan şüpheler çok basit şüpheler. Bir kişi konuşsa, olayı bir kişi anlatsa, onlardan da bir kişi konuşsa, emin olun birçok insan ikna olacak, şüpheler çürütülecek, hak açığa çıkacak. <gülüyor> Sabırsızlık. Herkesin konuşması, konuşması gereken insanın seçilmemesinden kaynaklanan ne olmuş oluyor? Ortam dağılıyor, hakta da insanlara ne olmamış oluyor? hakta insanlara ulaşmamış oluyor. Burada ve Hz. Cafer'in ortamı nasıl seçtiğini görüyoruz. Yani Hz. Cafer gelip de adamın problemi ney mesela? Adamın problemi veya adamın İslam'a yakın olan kısmı hangisi? Hz. Meryem mi Hz. İhsan meselesi. O da ne yapıyor? Ona Meryem suresini okuyor. Başka sure de okuyabilirdi ama ne yapıyor? Ona Meryem suresini okuyor ki aradaki bağlandığı daha da ne yapmak? Kuvvetlendirmek için. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bunların hepsi davette vesiledir. Yani ilk başta davetçi davetçinin topluma sunacağımız davetçiyi güzel seçmek ve bu insanın mutlaka insan psikolojisinden anlaması. Yani kime hitap ediyor bu adam? Hangi topluma hitap ediyor? bu toplumun hangi yönlerinden bunlara biz yaklaşabiliriz? Öyle değil mi? Mesela diyelim şecaatlı bir, bir topluma geldik biz. Yani toplumda erkeklik var, erkeklik duyguları var. Biz bu topluma ne yaparız? Bu damardan yaklaşabiliriz. Çünkü İslam'ın bu noktada problemleri var şu anda. Yani erkeklik probleminden kaynaklanan, erkeklerin kadınlaşmasından kaynaklanan, hakkın konuşulmamasından, erkeklerin cihattan geri kalmasından kaynaklanan ümmetin ciddi problemleri var. Bunu ne yapabiliriz? Bu halkın bu damarından yaklaşarak tevhidi bunlara sunabiliriz. Bir halk ahlakı çok sever. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Onlara ne yapabiliriz? Hazreti Cafer'in yaptığı gibi bu alandan yaklaşaraktan faydalı ne olabiliriz? Faydalı olabiliriz. Burada yine arkadaşlar mesela neyi görüyoruz? Sahabenin sıkkını görüyoruz. Öyle değil mi? Zaten kıssada belki söylemedim herhalde. Kıssada sahabe çıkmadan önce yanında ne olursa olsun doğruyu konuşacağız diyorlar. Ne olursa olsun doğruyu konuşacağız. Aslında orada Hz. Caffer'e ve ekibine sorulan sorular onların yurttan çıkarılmasına sebep olabilecek sorular. Ama buna rağmen akideden taviz vermediklerini görüyoruz. Dikkat derseniz, yani Necaşi'ye yanlış bir şey söyleseler Necaşi'nin melik değil mi? Kovun bunları de. Amr ibn As'a teslim eder. Geri mekene yapabilirler, getirebilirler. Ama sahabe akideye taviz vermediği zaman Necaşi'nin kalbi yumuşuyor. Yanındaki zındık din adamları ağlamaya başlıyorlar. Yani İsa Allah'ın kurudur dediğinde kızıyorlar çünkü. Yani onlar da tahrif edilmiş din üzerine. Bunlar anında bunlar dahi ağlamaya başlıyorlar. Neden? İşte bu arkadaşlar neyi gösteriyor bize? Allah'ın yardımı, yeryüzünde Müslümanların temkin bulması, yeryüzünde Müslümanların zafer elde etmesi neyle olmaz? Taviz vererek değil, taviz vermeyerek olur. Çünkü yardım sadece Allah'ın yanındadır. وَمَنْ نَصْرُ nasru illa min اللّٰهِ Yardım sadece ve sadece Allah'ın yanındadır diye Allah yardımı kendi yanına alıyor. Yani sizin Allah'ın yardımıyla bir alakanız yoktur. Bizim size yardım gelmesi için ne şartı var? İnfeettekû ve tasbirû. Takva ve sabır. eğer yolda yürürseniz takva ile azıklanır. Sabırla yolda yürürseniz, sabır neyi nerede kullanılır arkadaşlar? Bela ve musibete karşı. Taviz vermeden sabırla yürürseniz o zaman size Allah'ın yardımı gelir. Neden? Ve men nasru illâ Çünkü yardım sadece ve sadece nedir? Allah'ın yanındadır. İşte bu kıssadan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah'ın yardımını görüyoruz. Yani kalplerini yumuşatıyor. Necasi kendi halkının itirazını hiç kale almıyor yani normalde bir melik, bir hükümdar, halk onu oradan izleyebilir diyebilirdi. Vallahi kusura bakmayın ben bu kadarını ne yapamam, ben bu kadarını yapamam diyebilirdi onlar başka yere gidin derdi yani en azından. Ama Allah ne yapıyor Allah onun kalbini yumuşatıyor. O zaman burada gördüğümüz mesele nedir arkadaşlar? Yardım hiçbir zaman tavizlerle değil, yardım neyle gelir? Yardım daviz vermeyerek hakın sabrederek gelir. Zaten Allah ne diyordu? İn tansurullah yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Allah'a yardım etmek Allah'ın dinini tahrif ederek, Allah'ın dinini müşriklerin heva hevesine güzel göstererek olmaz bir zaman. Allah'a yardım etmek Allah'ın ve dininin izzetini her durumda ne yapmaktır? Her durumda açığa çıkarmaktır. İşte bu olayda gördüğümüz gibi ne oluyor arkadaşlar? Bu olayda gördüğümüz gibi Allah'ın yardımı Müslümanların üzerine bu şekilde inmiş oluyor. Burada yine arkadaşlar bir nokta daha, dikkat çeken bir nokta dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları hicret, hicrete izin verdi. Hicret için gönderdi. Hicret hiçbir zaman kaçış değildir arkadaşlar. Hicret nedir? Hicret belli bir süreyle bir yere gidip geri dönmek için yapılan bir eylemdir. Hicret belli süre zarfında, belli şartlarda insanın bulunduğu yeri terk edip tekrardan o yere dönmek için yapılan nedir? Yapılan bir eylemdir. Hatta buna dayanarak bazılar ne demişler? Her icret bir inkılaptır. Yani her icret, her yurttan çıkış gelecek bir inkılabın neyidir? Gelecek bir inkılabın, gelecek bir değişimin habercisidir. Burada arkadaşlar zannetmeyelim ki peygamber onlara rastgele hadi kalkın siz buradan ne yapın? Kalkın buradan gidin diye göndermedi. Neden? Çünkü Mekke'de Müslümanların sayısı belliydi. Müşrikler Müslümanlara artık işleneceği çok ne yapmışlardı? Çok atmışlardı. Olabilir ki müşrikler bir gün artık çok sıkılır, Müslümanlara direkt bir saldırıda bulunur ve Müslümanların kökünü kazmak için bir çalışmada bulunurlarsa yeryüzünün başka yerinde ne olsun? Yeryüzünün başka yerinde bu dini devam ettirecek insanlar olsun diye. Böyle olmazsa da biz burada kuvvetlenirken onlar da orada kuvvetlensinler. Sonra ne yapalım? Sonra birleşelim diye Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmıştır. Şimdi bunun delilleri nedir arkadaşlar? Mesela buna delil verecek olursak. Bir defa peygamberin oraya gönderdiği insanların hepsi ezilen insanlar değillerdi Yani mesela Zübeyir İbni Avam ezilen bir insan değildi. Mekke'de yeri olan belli başlı bir insandı. Abdurrahman İbni Avf ezilen bir insan değildi. Abdurrahman İbni Avf Mekke'de tanınan zengin bir insandı. Kimse ona zulmedemiyordu yani. Ondan sonra kim mesela arkadaşlar? Ebu Süfya'nın kızı, Ümmü Habibe. Yani Ümmü Habibe, Zulmedilen bir insan mıydı bu Süfyanın kızı? Kendisine işkencedilen bir insan mıydı? Yok. Yeri mekanı olan bir insandı. Bunlar rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onu gönderdi. Cafer İbni Ebu Talip. Nazki Ebu Talib Peygamberimizi koruyordu. Kendi çocuğunu da koruyordu. Kureyş'in en tanınmış ailelerinden birinin çocuğuydu. Bunlar rağmen Peygamberimiz gönderdi. Bu da... Ve dikkat edin seçilen insanlar hep seçkin insanlar. rastgele insanlar değil. Yani Peygamber belli başlı insanları da bunların başına yerleştirerek bu dinin yeryüzünün başka bir yerinde, başka bir toprak parçasında gelişmesi, kuvvetlenmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam onları gönderdi. Yine buna delil arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada devlet kurdu. Ama buna rağmen Müslümanları ne yapmadı? Müslümanları çağırmadı. Ta ki ne zaman çağırdı arkadaşlar? Hayber'den sonra. Çünkü Hendek'ten sonra artık Peygamberimiz kendi gücünü müşriklere espat etmişti. Ve ne demişti Peygamber? Bundan sonra onlar bize saldırmayacaklar. Biz onlara saldıracağız. Öyle değil mi? Bu da artık İslam'ın, İslam, İslam devletinin tam yeryüzünde kuvvet bulduğunu, İslam devletinin tam yeryüzünde geliştiğinin bir göstergesiydi. Bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam onları tekrardan geri çağırdı. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Hicretteki amacı gösteriyor. Hicret, işte bu hicret kıyamete kadar nedir? Kıyamete kadar bakidir. Ve hiçbir zaman hicret bazılarının anladığı gibi bir kaçış Korkaklık değildir. Bilakis hicret daha rahat ibadet edilecek bir yerde, daha rahat yetişilecek bir yerde kuvvet toplayıp gelip ne yapmaktır? Eğer bu Müslümanlar hala varsa onların kuvvetine kuvvet e e eklemektir. Eğer bu Müslümanların müşrikler yok ederse davet bir yerde yok olmasın diye ne yapmaktır? Daveti başka yerlere saçmaktır. Bunun bir de yansıyan yönüne arkadaşlar, herkesin bir yerde toplanmasının yani mesela herkes yani bir yerde toplandığı ve müşrikler buna zarar vermeye başladılar, mutlaka bazılarının başka yerlere ne yapılması lazım, gönderilmesi lazım, ta ki Peygamberimizin bu hareketinden anladığımız, da eğer bu Müslümanlar ciddi problemlerle karşılaşırlarsa, diğer yerlerdekiler daveti zaten yaymış olsunlar ve davet insanlar tarafından ne olsun, davet insanlar tarafından düşünülmüş olsun. Buraya kadar arkadaşlar bizim kısa ile ilgili anlatacaklarımız Habeşi Sena Hicret. Asıl hicretin hükümleri, hicretin şekilleri, küfür kafilerin arasında kalmanın hükümlerini dedik büyük hicrette ne yapacağız anlatacağız. Burada küçük bir tarih yapıp konuyu bitireceğim. Vaktimizi açtık zaten. Dedi ki bazı seneli problemli rivayetlerde Necaş'ın imanını gizlediği var. Öyle değil mi? Buna dayanan bazı insanlar ne diyorlar arkadaşlar? İnsan demek ki Allah'ın indirdikleriyle maslahat için hükm etmeyebilir. Yani Necaşi neden dolayı İslam'ını gizledi diyorlar. Necaşi'nin İslam'ı gizlemesindeki sebep diyorlar. Çünkü e, Müslümanlar orada çok ihtiyacı vardı ona. Necaşi bundan dolayı ne yaptı? Necaşi bundan dolayı İslam'ını gizledi diye. Böyle bir şey söylüyorlar. Ve biz de diyorlar bugün Müslümanlara faydamız olsun diye Allah'ın indirdikleriyle neyip? sanki kafirlerdenmiş gibi görünüp ama İslam'ımızı ne yapabiliriz? İslam'ımızı yaşayabiliriz. Birinci nokta arkadaşlar, bunu hakimiyet dersinde anlatmıştık, gene zikrettiğimizden dolayı söyleyelim. Senet, senet olmadığından dolayı bu adamlar, bunu getiren insanlar normalde haber ahad, Bukhari'de geçen bir haber ahadi dahi akidede hüccet olarak kabul etmiyorlar. Artık bilmiyorum nasıl böyle meseleleri akidede hüccet olarak kabul ediyorlar. Yani bırak Bukhari'yi, Müslümi hadisin senedi senet değil, hadisin senedi problemli. Buna rağmen bunu getirip akide ne yapıyorlar? İman küfür meselesinde bunu hüccet olarak kullanıyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bu istidlali yapan insanların mezhebi ne mezhebidir arkadaşlar? Mezhebi bidat mezhebidir. Çünkü biz esma ve sıfatta Peygamber aleyhisselatu vesselamın işte veya Hazreti Ayşe'nin veya Hazreti Zeynep'in Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylediğimizde bu diyorlar kabarahattır. E Bukhari müslimde geçiyor. Ümmet kabul etmiş kabarahattır diyorlar. Kabarahat akide de hüccet olmaz. Ama böyle bir meselede Öyle değil mi İbn Hişam'dan yani ki biliyorsunuz siyer ve mağazi hakkındaki rivayetleri alimlerin çoğu kabul etmemişler. İbn Hişam'dan delil getirerekten de kendilerine ne yapıyorlar? Kendilerine delil getiriyorlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta şöyle bir şey daha söyleyebiliriz. Necercenin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedip Allah'ın indiklerina hükmetmediğine dair hiçbir delil yok. Öyle değil mi? Ne bizim bununla delil almaya hakkımız var, bunun küfür olduğunu söyleyenler, ne bunun küfür olmadığını söyleyenlerin delil almaya hakkı var. Öyle değil mi? Çünkü iman ve küfür meselelerinde çok açık nasarla delil alınması lazım. Yani ne Necaş'ın hükmetine dair bir delil var, ne Necaş'ın hükmetmediğine dair delil var. İkinci nokta arkadaşlar, üçüncü nokta. Velevkiz yerin Necaş'ın hükmeti. İnsan ne zaman İslam'ın hükümleriyle sorumludur arkadaşlar? Hükümleriyle sorumludur, mükelleftir. İnsana ulaştıktan sonra. Necaşi'ye Allah'ın hükümleri ulaştı da mı? Necaşi Allah'ın hükümlerine hükmet Hazreti İbni Mesud bile biliyorsunuz Peygamberimizin yanına geldiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor namazda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bu artık bitti diyor yani. Bu namazda insanların sözünü olmaz olmaz. Sadece Kur'an ve ne vardır? Kur'an ve zikir vardır diyor İbni Mesud'a. İbni Mesud gibi sahabenin fakihlerinden biri günde beş defa yapılan bir ibadetteki değişikliği daha duymamışsa öyle değil mi? Necaşi gibi bir adam nasıl İslam'da olan değişiklikleri yeni inen hükümleri ne yapsın? Yeni inen hükümleri Necaşi gibi bir adam bilsin ve bir de biz böyle bir soru soralım neden Necaşi İslamını gizledi de neden Cafer İbn-i İslamını gizlemeli neden ise diğer Müslümanlar İslamlarını gizlemeyip hiçbir şekilde tehlikeyi göze alıp ölümü yurttan çıkarılmayı göze alıp hakikatı ne yaptılar? Hakikatı onlara söylediler çünkü arkadaşlar İslam'ı temsil eden bir insan yani mesela alimler Takiyye meselesini ikrah meselesini biliyorsunuz. İnsan ölüm anında İslam'ını ne yapabilir? İslam'ını gizleyebilir. Kafirlerin dinine muvafakat ediyor gibi görünebilir. Cafer'in niye bu tarif İslam'ını gizlemedi? İslam'ını gizlemedi neden? Çünkü İslam'ı temsil ediyordu. İslam'ını gizleyip Allah'ın dinini gizleseydi İslam'a ne yapacaktı? Büyük bir zarar verecekti. İnsanlar İslam'ı bu zannedeceklerdi. Ama neca ne kimse onun Müslüman olduğunu biliyordu ne İslam'ını açıklayıp gizlenmesinler ne Müslümanlara ne başkasına ne de İslamiyet'e bir zarar yoktu. Neden? Çünkü Necaşi ne yapmıyordu arkadaşlar? Çünkü Necaşi tabi kısa sahihse ha, bu da var yani. Hani bunlar ya kısa sahihse bunun üzerine konuşuyoruz. Tabi Necaşi ne yapıyordu arkadaşlar? Kimse bilmediğinden dolayı İslam'a getirebileceği hiçbir yoktu? Hiçbir zarar yoktu. Ve hükümler daha tam ne olmamıştı? Hükümler daha tam gelmemişti. Yani ne demek bunun manası? Nerede iman açığa vurulur? Nerede iman gizlenir? Bunun sınırı nedir? Takiyenin sınırı nedir? İkra'nın sınırı nedir? Bu hükümler daha ne olmamıştı? Tam açığa çıkıp istikrar bulmamıştı. Velev diyelim bu adam küfür ameli işlese, bütün alimlerin ittifakıyla neydi arkadaşlar? Uzak bölgede yaşayan, kendisine hükümler ulaşmayan insan neydi? Cehaletle mazur olabilirdi. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Kısa sahihse tabi. Yine tekrarlıyorum. Burada görüyoruz ki bu istidlalle hiçbir şekilde ne yoktur? Hiçbir şekilde bununla delil almaya kimsenin hakkı yoktur. Benim hicretle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Habeşten'e hicretle ilgili. Bir dahaki dersimizde ne yaparız arkadaşlar? Bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. Ve akiru da'vana elhamdülillahi rabbil